Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Ben Deniz Ahmet Taş getiren muhterem Nurettin Yıldız Hocamla birlikteyiz. Bir İslam'dan hayata ölçüler programında daha. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Müslüman. Teşekkür ederiz. Afiyettesiniz. Geçmiş olsun. Elhamdülillah. Böyle Anadolu'ya gidiyorsunuz geliyorsunuz Rahatsızlıklar oluyor Terlemeler filan oluyor salonlarda ee, Tedbir de alamıyoruz onun Çıkışta da şey olmuyor Ama elhamdülillah yani yok bir sıkıntı, Ben sıkıntı de bir yok öyle şey terlerim Abdullah Sert Beyle de Zaman zaman birlikte programa Katılırız O da der Ahmet abi terledi gene <gülüyor> Biraz da şey oluyor Hocam yani hani konuşmaya Kendini vermek Değil mi böyle bir yani aşkla şevkle konuşmanın Belki de bir yansıması O oluyor bir de salonlar tabii Ev gibi değil Mesela klimalandırılıyor salon evet. mecburen e, Konuşmacının çok aleyhine bir şey o Herkes rahat oturuyor ama Heyecanlı konuşan o rüzgarda e, soğuk, evet, kapıyor. soğuk kapıyor e, Yani Ama Na, olacak hocam Nasılsınız şimdi daha iyi? Ben değilim elhamdülillah, elhamdülillah. Hamd hamd olsun. Abim, Allah şifalar versin ah, Amin ee, hocam, bu zaman zaman kul hakkı konusu üzerinde duruyoruz. Geçmiş programlarımızda da durduk. Yani o İslam'ın önemli bir disiplini. Hayatın her alanında e, böyle bir kul hakkı hassasiyeti önümüze gelir. E, bir miktar onları konuşsak diye düşünüyorum. Ve e, hani aile içinde kul hakkı, konusundan başlasak diye düşünüyorum. Yani aile konularını konuşuyoruz zaman zaman. Belki de şöyle bir his oluyor bizde. Yani aile içinde de kul hakkı olur mu ki? Yani eşlerin birbirine karşı evladın babaya, babanın evlada veya evlatların birbirlerine karşı kul hakkı olur mu ki? Yani buralarda yani eğer iş zaten son derece tabii değil mi gibi değerlendirmeler de oluyor. Ama böyle bir anlayış, bazen insanların birbirinin hukukunu çok hoyratça çiğnemesi sonucunu da doğurabiliyor. Yani şöyle tek tek ele alsak diyorum. Bir kere böyle bir kul hakkı hassasiyeti aile içinde gerekli mi? Oradan başlayarak sonra da e, nasıl kul hakkı ihlalleri oluyor e, onlardan örneklerle böyle bir programı bugün icra etsek İnşallah. diye. Yani isterseniz sadece dikkat çekmesi için mübalağalı bir cümle söyleyeyim dikkat çekmek bakımından evet. Aslı böyle değil. Evet. Kul hakkı ailede olur ailede olur bir insan dağda yaşasa ne kul hakkı olacak ki insanlardan uzak yaşayan birisi. Kul hakkı belki her yerden önce, herkesten önce ailede düşünülmeli. Neden? Evet, neden? neden? neden? Çünkü kitabımız, Kur'an-ı Kerim kıyamet günü insanların mahşer yerindeki sıkıntılarından söz ederken, يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخ۪ي وَاُمِّهِ وَاَب۪ي وَصَاحِبَت۪ي وَبَن۪يهِ Evet. Herkes o gün kardeşinden... Eşinden, anasından, babasından, çocuklarından kaçacak. Şey. Kaçacak, evet. Bu kaçış, cehennemden kaçış değil, Allah'tan kaçış değil. Zaten Allah'ın huzurundayız. Evet. Bir, hak sahiplerini, haklarını verme yeri olduğu için mahşeleri. Kaçacağımız kimseler hep aile içi insanlar olarak öne çıkarılıyor. Çünkü bir insanın, Mesela bir Kamu malını ihlal etmesi olayı Hiçbir zaman %100 Değildir yani %100 herkes Kamu malı ihlali yapmıyor %100 otobüste Birisinin ayağına basmak Gerçekleşmiyor Mesela 100.000 bin kişilik Bir kasabada İnsanlar %100 aile içindedirler ama %100 o gün otobüste değildirler. Evet. %100 evet. fırına uğramamıştır herkes oluyor. Evet. Fırına 100 bin kişilik bir kasabada 20 kişi uğramıştır, 30 kişi uğramıştır. Ama muhakkak insanlar eşleriyle, çocuklarıyla, kardeşleriyle bir arada bulunmuşlardır. Biz Allahu Teala'nın hakkı dışındaki haklara kulak gidiyoruz, değil mi? Evet. Bu bir kural. Allah Teala'nın dışında en çok bir arada bulunduğumuz kullar aile payı ile paydaş olduğumuz kullardır. Kişilerdir, evet. Bu sebeple kul hakkı her şeyden önce düşünüldüğünde e, aile içindekilerle olan ilişkilerimiz üzerinden düşünülmeli eğer gerçekten bir kul hakkı mefhumu düşünüyorsak. Ama kul hakkını genellikle işte parkta e, parkı kirletmek Yani kamuya zarar vermek hı hı. Veya otobüsün e, Koltuğunu yırtmak yani, Yine o, kamuya iki, yani kamuya zarar Vermek şeklinde elbette bu da kulak Ama evet. bu Yüz insandan kaç kişinin Yüz aileden kaç kişinin Gidip yüzleştiği bir Sorundur diye sorduğumuzda düşük bir rakam Ortaya çıkar ama hepimizin e, Muhakkak annesi babası var muhakkak demesek ona yakın çoluk çocuğu var. Eşi var. Evet. Eşi var. Eşinin yakınları var. E biz eğer kul hakkı deyince aileyi düşünmüyorsak ilk hak ihlalini yaptık demek. Yani bu Peki hocam hatası. acaba o yani. insan niye ailede kul hakkı olduğunu aklına getirmez? Onun altındaki psikolojik sebep ne olabilir? Yani bir kere insanın kendisine aynaya bakması zor, hep ayıbı başkasında görüyoruz ya evet. ne kadar dışarı itersek o kadar e, rahatlıyoruz biz psikolojik olarak bir ikincisi maalesef diyeyim buna, yani belki de inşallah bu maalesef değişim dikkatimizi çeker yani ihlal, ede ede, ailedeki kul hakkını hak olmaktan çıkıyor gözümüzde <gülüyor> Sanki meşrulaşıyor bu ihlal Meşrulaşıyor İhlali çokluğundan diyorsun İhlal o kadar çok oluyor ki ne gibi Mesela tesettür konusunda Sorunlu bir bayan 150 sene önce İstanbul'da Bugün tesettürlü Diye dolaşan bayanlar herhalde İstanbul'da zabıtanın Yakalayıp hapse attığı bayan olurdu Tesettürlü <gülüyor> Ama anti tesettür Çıplaklık o kadar meşrulaştı, meşrulaştı ki küçük bir yama başına örse tesettür damgası yiyor. Evet. Halbuki bu 150 sene önce kötü bir delalet evet. sahibiydi. 100 sene önce biraz daha, 80 sene önce, 60 sene önce, 20 sene önce ve bugün meşrulaştı. Ölçüler bozuldukça. Ölçüler bozulup ve bir de kötü göre göre normalleşiyor sonunda. Evet. Kötü normalleşiyor. kötü normalleşiyor. iyi, i̇yi normalleşiyor, iyi anormal oluyor. Evet. Mesela çok ben basit bir örnek vereceğim hocam. Bana göre bir örnek bu. Çocukların annelerine, babalarına hizmette bulunmaları, ibadet, Allah'tan sonraki en büyük hak. Evet. Bugün izlenen filmler, yaşanan kültürün neticesinde anne veya baba... ...çocuğuna ne diyor, yavrum bana bir bardak su verir misin diyor. Evet. 150 sene önce Anadolu'da bu cümle söylenebilir miydi? Çocuğum, Oğlum bir su getir. <gülüyor> Oğlum bir su getir sözü nezaket ölçüsüydü. Yani bakışından anlayacaksın. <gülüyor> bakışından anlayacaksın. Ee, hala suyu niye getirmedin derse bir lütuf <gülüyor> evet. veya latife kabul ediliyordu. Ama babanın ve annenin hizmetinde bir evlat anlayışı vardı. Evet. şimdi su gerçekten getirirse sen su alabilirsin çocuktan durumuna gelindi evet latiftir mümin naziktir ve narindir götür bir su dememeli bir baba evet evet hala suyu niye getirmedin surayı kafanda mı kırayım dememeli mümin bir baba evet ama bir su getirir misin diye ağlayan baba da hayra alamet değil <gülüyor> evet şimdi, ama şimdi kabalık ...ve nezaket ölçüleri... ...alabora oldu. Neden? Çünkü aile içerisinde... ...Allah'tan sonraki en büyük... ...hak sahibi anne baba gitti... ...eşit haklara... ...sahip olduğumuz... ...varlıklar... ...anne baba geldi... ...eşler arasında aynı alaboralık oldu... Allahu u Teala'nın koyduğuna göre... ...erkek bir puan önde... ...bayan Allah'ın himayesinde olmak... ...kaydı şartıyla erkekten bir puan... ...sonra geliyor bu gitti... Yıllarca eşitliği Nasıl eşitlik bu ya böyle olur mu Derken biz şimdi kadın geldi Erkeğin amiresi oldu Erkek e, Neredeyse e, Bugün bir kahvaltı yapabilir miyim bu evde diye Rica edecek hale geldi evet. Yani değerler değişirken Hak Sahibi mefhumu da değişti Hak sahibi mefhumu Değiştiği için de Kul hakkı diye bir tefekkür yok evet. Kanun bize haklarımızı veriyor herkes kendisini kanunların himayesinde kabul ediyor ee, bu durum gitgide nereye doğru gidiyor bunu telaffuz bile etmek istemiyorum Allah sonumuzu hayır etsin ben şöyle düşünüyorum hocam <gülüyor> acaba biraz daha hüsnü zanla. acaba nasıl olsa helalleşilir nasıl olsa yani aile fertleri birbirinden Kul hakkı sebebiyle bir talepte bulunmaz. Yakasına yapışma olmaz keşke, falan. Keşke bu dediğiniz olsa hocam. <gülüyor> sizi sarılırdım, bıçaklardım sizi. Ama ayet öyle demiyor ki. Evet. Herkes aileden Kaçan. başlayacak hak istemiyor. Hak, evet. Yani çok hocam, Kur'an'ımız büyük delaletler ve azametli belagatlerin kitabıdır. Yani kıyametten söz ederken mesela... Diyelim ki biz kıyametten haydi kıyameti tasvir edelim derken Hitler'den başlarız değil mi? Hitler ne hesaba dirilecek o gün? Evet. Firavundan, Karundan, Nemrut'tan değil mi başlarız? Kürtetikler, evet. Kerim'i yasaklayan. Dipcik. Ebu Cehilden. Tabii. Aa, Ebu Cehilden. Ama kitabımız nasıl başlıyor? Nasıl? Ana baba diyor. Yömeifrul evet. maru mina ve ummi evet. ve bi ve beni. Çocuklar, evet. eşler, herkes o gün yoğun bir gündemi olacak. O yoğun gündem aileden başlıyor. Neden kaçar diye e, anlamak lazım hocam o ayette mesela. Niye ayet <gülüyor> öyle başlıyor? Ha ve min Niye, niye kardeşinden? Niye Anne kardeşinden? neden anneden kaçar. doğduk. Evet. Anne neden doğduk. İşte burada bu hesaplaşma mı Çünkü hocam evet. Benim Karun'la Firavun'la bağımı nasıl kuracaksınız? Evet. Ebu Ceyl'le Aram'da 14 asır var. Evet. Zulmetmiş. Zaten Asa Abi cezasını vermişler Bedir'de. Evet. Bitmiş bir olay. Cehennemde de yanıp duruyor. Ama annem babamla ben ömür geçirdim. Kardeşlerimle aynı anneyi ve babayı paylaştık. Evet. Aynı sofrada oturduk. Tam ben zeytine batırırken önümden zeytini kapmıştı o. <gülüyor> evet. Bardağı o kırdı. Ben uyuyordum. Arkamdan fiskos yaptı. Annemi doldurdu bana karşı. Ben daya yedim. Evet. Bunları da bir daha küçük kardeş olduğum için gündeme getiremedim ben. Evet. Babama yağ yaktı. Babam ona fazla harçlık verdi. Evet. Ben e, delikanlı bir tiptim. Yağ yakmadım. Yalan söylemedim. Harçlığı azaldım. Babam zalim oldu. zalimliğine o yaltaklık yaptı. Zalim da mahkemeye çıkacak. Evet. Yağcı da mahkemeye çıkacak. Yani bu esnerken fazla esneyip odadaki havayı ısıtmanın bir hesabının görüleceği bir yere gidiyoruz hocam yani kıyamet ince ve uzakta kalmış hesapların görüldüğü bir yer olmalı evet. halbuki firavun ulu orta göz ortasındaki bir hesap Firavun'un hesabı görülecek. Zaten niye kuruluyor ki maaşlar? Elbette Firavun'un hesabı görülecek. Bu dünyada da zaten yüreklerde, milyarlarca yürekte, Kur'an'ın laneti yüzünden, evet. milyarlarca yürek Firavun'u hesaba çekmiş zaten. Zaten Yusuf'u kuyuya atanların hesabı çekilmiş. Ama o pozisyonu oluşturan üvey annenin hesabı görülmediğiniz. Değil, evet. mi? Değil mi? Yusuf Aleyhisselam'ın ...o sahneye düşmesi hep kardeşler... ...kuyuya atan kardeşler yüzünden oldu. Belki de üvey annenin orada bir... ...muhakeme edilmesi lazım. Asas mahkeme orada kurulacak. Evet. Yani göz önündeki şeylerin... ...dikkat toplayan şeylerin... ...hesaba çekilmesi... ...tabii ve bizim de becermeyi istediğimiz şeyler. Bir de ailede... ...yorganların altında kalan sırlar var. Evet. Erettikler... Andi, ...oza eskilerin ifadesi... ...kandiller söndükten sonra... Ki fiskosların sonucu var. Evet. Bir anne dolduruluşa getirildiği için teyze tarafından, kaynana tarafından, kaynata tarafından çocuğuna hırçın muamele yapmış. Annelik duyguları köreltilmiş veya babalık duyguları köreltilmiş. Yani biz kağıtta gördüğümüz şeyleri konuşursak orası dünya olur. Evet. Bir de gözle okunmayan kalemle yazılmış hesaplar var, suçlar var. O yüzden eğer aileden başlarsa bir mahkeme o büyük mahkemedir. Evet, evet. Savcılara intikal etmiş şeylerle başladığı zaman büyük mahkeme değildir o. Evet. Bu sebeple e, Kur'anımızın benim, benim... Yani bu konuyu konuşalım derken içimde bu kadar büyük değildi hocam itiraf ediyorum şey şimdi maalesef benim anlattığım kadar da değil hocam büyük, dos, büyük, büyük dosyalar oluyor dosyalar? değil mi büyük ne dosyalar, dosyalar mi? yazılıyor her birimiz için evet. hocam ben bir örnek verim gazelden bir cümle okumuştum tam sayfası falan aklımda değil şu anda yani kadın çocuğa hamile kaldığındaki Pozisyonda erkeğin nezaketli olmasını, narin olmasını gazali tavsiye ederken diyor ki, aksi takdirde diyor, sempatisi olmadan hamile kalmasının sonucu o çocuğa karşı soğuk annelik olabilir diyor. Allah Allah. Yani böyle, tam şu anda bunu düşünerek gelmediğim için notumu almadım. Çok enteresan bir şey hocam. Yani şey denir hani çocuk anne karnında bile öğrenir denir Öğreniyor hissediyor Yani mesela şöyle bir şey okumuştum Anne böyle e, hani rak müziği vesaire gibi bir ortamlarda hamilelik geçirmişse sigara vesaire içilen Onun çocuğa yansıması negatif oluyor Negatif diye. oluyor evet. E Kur'an'la zikirle hamileliğini evet. sürdüren kadınınki de öyle oluyordur evet. Şimdi hocam burada ...düşünebiliyor musunuz... ...mahkeme kuruluyor kıyamet günü... ...bu anne dört çocuğu var... ...bir tanesini... ...evi süpüttürmüş... ...her işi yapmış... ...aferin dememiş bize men ...daha az öpmüş onu... ...daha az okşamış... ...ama bu... ...ta hamilelikten önceki... ...eşiyle olan nefretinden kaynaklanan bir süreç... Allah, ...Allah ...biz bunu dünyada mahkeme etsek... ...niye bu çocuğa adaletli davranmıyorsun dediğimizde... ...kadının da vereceği bir cevap yok ki... ...ne bileyim içimden gelmiyor dese ne diyeceksin... ...evet... ...ben onun da temizliğini yaptım... ...yemeğini yedim... ...ne yapayım fazla sevemiyorum... ...diyecektir... ...ama dosyalar geri gittiğinde... ...ki geri... ...melekler çok geriden başlatıyorlar bu işi... ...bir bakılıyor ki... ...bu nefret başka yerlerde oluşmuş... Evet. ...onun için... ...biz eğer kul hakkı konuşacaksak... ...bir defa aileden başlıyoruz. ...biz aile insanıyız... Evet. Yani ...insan olarak... Özümüzün bulunduğu yeri bırakıp kabuğumuzun bulunduğu yerden insanlığı başlatamayız ki. Toplum bizim kabuğumuz düzeyinde. Hocam gene de yani insan aile ortamının genelde bir sulh ortamı değil mi? Olmasını tabii görüyor... Erken teşhis halinde. Evet. Kökleşmiş şeylerde sulh olmuyor hocam. Evet. Erkenden hani nasıl kanserde kanserden korkma? ...eskiden evet. çok yaygın dostum. şimdi pek görmüyorum. Evet, kanserden doğru. korkma. Keşis, Keş kalmaktan geç kork. kalkmaktan kork. Herhalde şimdi tıp daha çok güveniyorken de geçe de müdahale <gülüyor> ederiz diyorlar. Şimdi ailede de bu tip sorunlarda hemen tespit edilse dedeler, neneler müdahale edip okşayıp yavrum böyle yapmayın. Aile böyle olmaz. Deyiverseler yani ve tevasavu bilhak. Hakkı tavsiye etmek. Emri bilme'ruf yapmak. Münkere hemen müdahale etmek gibi mümin karakterinin en elzem konuları gündeme gelip ümmeti Muhammed'in mümin insanları birbirlerine müdahale etseler gerçekten bu büyümez. Ama çocuk 4 yaşına 5 yaşına geldikten sonra toparlasan da geçmiş 4 sene kapanmıyor bu sefer. Evet. Yani sen barıştın. Eşler barıştı. Abiler barıştı. Ama bu yaraları kim kapatacak? Tamam o da kapattım diyor. Pek çok bir psikolog arkadaşla görüştüm. Dedim ki yaşlıların ...temel sorunu nedir... ...niye emekli olunca hasta oluyorlar dedim... ...bana dedi ki Allah bilir ama ben sana... ...söyle söyleyebilirim dedi... ...mesela dedi 5 yaşındaki acılarını hatırlıyor... Dedi. ...o onu tekrar... E ...eziyor dedi... ...gelinine bağırdığını hatırlıyor... ...30 senelik olay... ...20 evet. senelik olaylar depreşiyor... ...biz zannediyoruz ki o gün... ...arabada işte nefesi tıkandı filan... ...insan geçmişe yönelik... ...soruşturmaları altında kalıyormuş... ...bu... Aile dünyasını bizim bir dakikasının bile bizim için kıyamet günü endişe nedeni olacağını düşünerek muamele etmemiz lazım. Yani deyimlerinde ise düşünmeye başlayacaksak aileden düşünmemiz gerekiyor. Hocam şimdi gerçekten zannediyorum ki anlaşılmıştır ailede kul hakkı hassasiyeti, e, nin zarureti. O zaman biraz örneklerden yola çıkarak yani aile fertleri arasında kul hakkı ihlalleri daha çok nasıl ortaya çıkıyor? Eşler arasında, baba anne evlat arasında, evlatların birbiriyle ilişkilerinde, e, gelin kayıbı halde arasında, işte e, ne bileyim dünürler arasında vesaire. Şöyle biraz örnekleyerek hayatımızdan şeylerle baksak. Şimdi eğer biz bunu aile dediğimizde e, evin içinde yaşayanlar olarak anlıyorsak bir anlam çıkacak. Evet. Ailenin organik bağ bulunan hısımlar dönürler, evet, onlar da, da var. Tabi onlar, onlar var. da yani dayılar. A'ya ya, B'ye ayıralım ise işte. A. Evet. Akşam kapıyı kapatıp bir evde kalanlar doğru. Eşler çocuklar diyelim evet. B'yi isterseniz Başka bir şeye tamam. havale edelim Onları da karıştırırsak bu iş bitmeyecek doğru, doğru, O evet. hak dosyasını da alırsak biz O da bir hak oluşturacak <gülüyor> <gülüyor> evet. Çünkü buradakini Ezeceğiz bu sefer evet. Burada üstadım Sorunumuz şu Mesela bir anne bir baba Çocuğu 20 günlükken Ona kolay kolay hak ihlali yapmazlar Evet. Çünkü onun gözlerinde tüllendirip duruyorlar, yani onu tutmaya bile kıyamazlar. Evet. Ben sadece örnek olsun diye zikredim. Ee, benim yavrularım küçükken, işte yıkanacaklar filan da e, öyle bir şey hissettiğim zaman eve gitmiyordum. Yani ben su dökemem. Hmm. ...diye korkuyordum yani... ...hızlı dökerim... Üstüne... ...babalar bebeği kucağa almaktan korkarlar... Hocam ...ben yürüyene şey kadar çocukları kucağıma alamıyorum... ...hala evet. öyle bir şey... Bir ...zayıflık var bende... ...düşer diye korkuyorum evet. mesela... ...ama büyüyen çocukla görüşüyorum. Evet. ...7-8 yaşında çocuklarla güreş yapmak... ...hoşuma gidiyor... Evet. ...onların da hoşuna gidiyordur... ...ayrı tabi oynuyoruz mesela... ...genelde yıkılıyorsunuz değil mi? ...çok hoşuma <gülüyor> gidmiyor <gülüyor> yıkılmak ama... <gülüyor> ...yani yıktığımda oluyor... Evet, e, ...ezmeden yıkıyorum ama... Evet. ...yıkıyorum, yıkılıyorum... ...ama bir yaşına kadar... ...öyle bir hissiyat var... ...ben de düşer diye korkuyorum... Evet. ...benim küçük bir kardeşim... ...tencereye düşüp yanıp öldüğü için... ...belki de Allah ailece böyle Allah. bir zafiyet var bizde... ...benden küçük olan kardeşim... ...suda... E, ...o yani bir yaşından önce olmuş bir olay olduğu için... Böyle i̇nşallah anneme babama cennet vesilesi olarak gitti ahirete. Böyle bir kaza geçirmişler evet. bizim evimizde, köy hayatında. Öyle bir hissiyat belki ondan kalmış olabilir bende. Evet. Ee, ama büyüdükçe çocuk bu duygu kayboluyor. İşte bende olduğu gibi mesela güreşebiliyorum. 7-8 evet. yaşındayken çocukla. Yarış yapıyorum. Cemel takıyorum onu düşürüyorum mesela. Ee, geçiyorum onu. Ee, anne babalar 80 yaşında da olsalar. Çocuğu da 60 yaşında da olsa bu hissiyatı taşıdığını düşünüyorlar ama aslında taşıyamıyorlar. Hmm. Tıpkı doktorların cerrahlıkta belli bir zafiyetlerini kaybedip böyle yani kesmekte doğramakta sakınca bulmadıkları gibi aks doktor olmayacağı gibi anne babalar da çocuk büyüdükçe bir nebze Annelik, babalıktaki hassasiyetini kaybediyorlar. Bunu bir şeyle örneklendireceğim. Belki bizi dinleyen anneler, babalar... Ee, ...yok öyle değil. Hoca yanlış düşünüyor. Benim için öyle değil zannedeceklerdir. Ama ben bunu örneklendireyim. Lütfen. Çünkü tenkit için yapmıyorum bunu. Tabii, ben bir tabii. durum tespiti evet, yapıyorum. Evet. Kimsenin bunu üzerine almasına gerek yok. Veya bir anne de değişmemiştir. Bu, yani kendimiz Kendimizde yapıyoruz bunları. Yani evet. bir... Bir aile içi konuşuyoruz. Evet, aile. Hepimiz aileyiz, evet. aile içi konuşuyoruz. Şimdi, üç çocuklu anne babalar bir muhasebe yapsınlar. <gülüyor> Annelik, babalık yasalarını, kanunlarını, otoritelerini hep birinci çocukta kullanmışlardır. Üçüncü çocuğa otorite kalmamıştır. Üçüncü çocuk hep şımarıktır. Evet. Yani Birinci çocuk en disiplinli otur kalkmaları yerinde. Hep büyük çocuklar Anadolu kültüründe işkenceyi ben çektim kardeşim kelepur büyüdü derler. Bu genellemedir. Evet. Neden? Annelik babalık kozlarını eşit bölememiştir anne babalar. Evet. Bölemez de zaten. O bütün oğlum olacak, kızım olacak, şöyle yapacağım, böyle yapacağımlar da boşalıp bitmiştir o. dengez ilacı hep deyim verindeyse ilk çocuğa vermişlerdir. Son çocuğa da merhamet görüntülü laçkalık kalmıştır. Evet. Aslında o merhamet de değildir. Yani yüz gücü vardı, seksenini birinci çocukta bitiriyor anne babalar. Evet. Bunu şunun için örnek olarak kullandım. Yani annelik babalıkta denge önemli. Bu dengeyi yüz sene yaşayacak kabul edip kullanmak lazım. Eğer biz bir zaman sonra e, ilk heyecanımızı, ilk ciddiyetimizi sürdüremiyorsak eğer burada bir sorun yaşıyoruz demektir bunun için anneler babalar e, çocuklarına bir yaşındayken e, gösterdikleri merhameti Allah'ın emanetidir aman düşer kırılır bir tarafıyı 15 yaşında öyle gösteremiyor 20 yaşında biraz daha öyle gösteremiyor 30 yaşında hiç öyle gösteremiyorsa eğer işte kul hakkı buradan kaynaklanıyor Hı -hı. bu kul hakkı Belki de şöyle bakılıyor yani e, bir yaşındaki çocuğa muameleyle 15 yaşındakinin ihtiyacı aynı değildir gibi aynı bakın. değil ama anne babasın sen evet. sen anne babasın Hı -hı. Evet. mesela bunu ters çevirelim şimdi tersten okuyalım e, 80 yaşında bir anne babası hastayken bir evlat kıvranıyor 60 yaşındayken biraz kıvranıyor 50 yaşındayken en yakın hastanenin adresini gösteriyor babasına. Evet. Nasıl yaşlandıkça anne baba benden çıktı bu evlat diye biraz daha ezebiliyor onu. Gelinine karşı, damadına karşı ezebiliyor. Ezmede bir sakınca hissetmiyor. Tersten bakıldığında da evlat babası yaşlandıkça biraz daha ona muhtaç olduğunu zannediyor. Allah ise azze ve Celle, 80 yaşında da, 60 yaşında da, 50 yaşında da sen evlatsın deyip aynı standartta onu görmek istiyor. Hı hı, evet. Yani evet. illa elden etekten düşünce önünde el pençe dur demiyor. Hep el pençe bur, dur evet. diyor. Aynı şekilde evlat mesela şimdi dinleyenlerimiz belki bize diyorlardır ki ne yapabilir ki 60 yaşında bir çocuğuna 80 yaşındaki bir baba ne yapacak? Öyle değil hocam evlatlar arasındaki adaleti elli yaşındayken de görmek istiyor bir evlat. Altmış yaşındayken evet. de görmek istiyor. Evet. Çok daha basit bir örnek vereyim. Bir muhabbet esnasında bir kardeşimiz babasınına kırık olduğunu bana söyledi. Hocam bakınız ailede kul hakkı nasıl oluşuyor? Evet. Kaç dedim, yaşında? Bu bahsettiğim kırklarında evet. e, Müftü Bey bir kardeşimiz. Kendisi hmm, Müftü. müftü evet. Şundan açıldı mesele. Dedi ki hocam dedi ee, ben dedi İnsanlara anne baba hakkını Anlatıyorum Kürsülerde konuşuyorum Personelime de izah ediyorum ama yüreğimde Yara var Ben anneme babama aynı hassasiyeti Göstermek istemiyorum Diye bir cümle kullandı Ben de neden dedim Kırıkım anneme babama dedi evet. Niye dedim ama Dedi ki Şöyle örnek vereyim biz beş kardeşiz dedi Ben ortanca Kardeşim dedi Ben İmam Hatip'e verdiler dedi Ben İmam Hatip'te Okurken Beni müdürümüz çok şikayet etti dedi Şöyle böyle şey Çocukluk şikayetleri yapmış Yüzümü kızarttın Diye dedi Beni çok azarladı babam dedi hmm. Ben anneme sığınır gibi oldum genç olarak Annem ondan daha Ağa çıktı Sütünden bütünden başladı dedi Helal Sınıfta kalırsan ulan "Ne tonlarca mı süt içtim hocam?" dedi. Yani sanki dedi bir varil süt içiriyor gün bana dedi. O süt dedi benim memati bitirdim. İlahiyata girdim. O sütü hala dedi hocam konuşuyor annem dedi. Müftü olunca dedi başları dik oldu dedi. İşte oğlumuz müftü oldu filan diye. Çok e, mutlu oldular zannediyordum ben dedi. E. Fakat şu anda babam ağır hasta tedavi görüyor dedi. Benimle aynı şehirde yaşıyor. 80 kilometre ötede bir şehirdeki abimi arıyor hep de hasta olduğu zaman dedi. Ben hala babamın gözünde 12 yaşındaki hatalarımdan dolayı yargılanıyorum. Onlar da şimdi benim çocuğum yapsa hata demeyeceğim şeyler. Evet. Yani babam müdürümüzün kabaca arayışları, işte iki de bir senin çocuğundan aram olmaz ifadeleri, bir müdürün hatasını baba olarak bir sansür konusu benim için oldu. Ben babamın bu hatasından dolayı, şimdi iyi adam olmadım gözünde. Ben iki kilometre ötedeyim. Makamım var, makam şoförüm var. Beni aramıyor. Seksen kilometre ötedeki abimi arıyor. Bana doktor ayarla sana diyor dedi. Evet. Bunu bir gün gittim. Evimde, evde gündeme getirdim dedi. Baba ben Çay bardağı boşalmadan, babasına. babasına ve annesine hmm. beraberken, biri seksen biri 78 yaşında dedi bana, yani belki şimdi evet. e, yaşamıyordur bilmiyorum. Bir böyle müftünün makamında bir muhabbette bunu konuştuk. Müftü Bey bu dikkatimi çekti benim. Dedi ki hocam dedi, evet bölüşürken sağlığında bizi hepimizi eşit böldü. Ama sevgiyi eşit bölmedi babam bize dedi. Allah Allah. Eğer kıyamet günü... Evine gitmiş... Yok her gün gidiyorum dedim... Ha. Daireden çıkınca bir ihtiyaçları var mı diye... Gidiyorum hı hı. bakıyorum abim orada dedi... Hı. Hayrola abi babam aradı diyor... Evet... Biz hepimiz Müslüman çocuklarız... Bizi Müslümanca yetiştirdiler... Bu minnet borçluyum babama ama... Sevgide... Ben 40 yaşına geldim... Babam o sevgiyi eşit bölüşmüyor bizimle... Annem eşit bölüşmüyor... Ben ona hiçbir kabahatim olmadı. Okul müdürünün iki üç kere arayışını affetmiyorlar. Yani bir evet. yüksek tonajlı bir baba herhalde bu. Demek Beni sevgi niye de, arar sevgi müdür? Sevgide yani. eşit bölecek Bu bütün ailelere geçerli demiyorum. Evet. E, böyle bir hata yaptı herkes tövbesin. Onu da demiyorum. İnsan yaşlandıkça ne kadar ince bir kul hakkı devreye giriyor onu örneklendiriyorum hı -hı, bunun gibi hı. de onlarca örnek biliyorum çünkü insanlarla oturup kalkıyoruz tabii, ya tabii, hocam tabii, tabii. sevgiyi bile adil paylaşmadığınız zaman çok hak edene çok vermiyorsun hak edene az vermiyorsun yani adalet zaten eşit bölmek değildir tabii. adalet hak edene ama evladın e, bir dairenin sahibi makam şoförüm var diyor ben ona daha çok hizmet ederim bir fabrikada çalışan bir abimi çağırıyor diyor. Ve bu ağrına gidiyor. Yarın Müftü Bey'in cümlesini asas söyleyeceğim. Çok cazibe bir dikkat. Ben hiçbir zaman anneme babama karşı hak sahibi olamam kıyamet günü diyor. Çünkü onlar benim annem babam. Tam şeriata göre düşünüyor müftü. Evet. Annem babamın önünde paspasım ben demeye getiriyor. Bu cümle ona ait değil. Ama Müftü Bey şunu söyledi. Ya sıkışırsam kıyamet günü hakkını ödeyemezsem annemin bu dosyayı ben açtırırım o zaman diyor. Onlar da diyor beni çağırmamışlardı hizmetine diyor. Allah Allah. Derim dedi. Hmm. Anladım ki yara Müftü'nün gönlünde. bu. Evet, evet. Bir evlat olarak evet. içi etmiş bundan. Evet. Çünkü o da çoluk çocuğuna karşı. Evli, babanın... O sevgisini hissetmek evlat için çok önemli. Demek ki bir puan bu. Kıyamet evet. günü açarım ben bunu. Evet. Ee, eğer bana fırsat verilirse. Hı hı. Ben de dedim ki hocam inşallah buna sıra gelmez. Kurtulur gidersiniz hepiniz. Biz de kurtuluruz dedim. <gülüyor> hocam inşallah ama ben de buradan yaralandım diyor. Çocukları sormuşlar nitekim müftiye Niye amcamı çağırıyor dedem demişler. Allah Allah. Bu Onlar çocuklara fark intikal ediyor. etmiş. Tabii. Şimdi başta siz buyurdunuz ya niye e, bu gündeme gelmiyor aile konusu? Hep olduğu için olduğu için gündeme gelmiyor. Evet. Yani bir olağan kabul ediliyor. Yani eli kesildiği zaman insanın Hemen yara bantı arıyor da eli nasırlanınca kimse yara bantı aramıyor. Nasırlaşma uzun vadede oluyor. Yaradan daha fena aldık ki yara evet. üç gün sonra kapanıyor, nasır kapanmıyor. Kapanmıyor. Yani aile içi ilişkiler bir tür nasır tutuyor. Evet. Her gün oluyor, her gün oluyor, her gün oluyor. Mesela e, ben yine psikolog arkadaşlarla buluştuğumuzda bu konuları çok konuşuyoruz. Ben onlardan istifade Hı -hı. ediyorum. Yani çok, tabii yani. Çok istifade ediyorum. Şimdi diyorum ki bir anne Ortalama beş senede küçük bir çocuğuna yapma, etme, olmaz şeklindeki olumsuz cümleleri bir milyon kere kullanıyor mudur diye sordum bir psikolog arkadaşa. Hocam dedi bir milyon en ılımlı annenin tavrı. Günde yirmi defa, otuz defa olmaz. Yani çarpı hı hı. işaretli cümle diyelim buna. Hı hı. Belki iki yüz, üç yüz defa kullanıyordur bir anne. Evet. Bir günde. Çünkü çocuk yaramazlık ediyor, şu ediyor, bu ediyor. Dolayısıyla anne bunu kullanmanın sakıncasını anlaması mümkün olmayacak kadar köreliyor gözünde bu ifadeler. Artık onun için normal. Kaş çatması normal onun için. Bunu dönüp o çocuk e, annemin söylediği cümleler diye çarpım tablosu tutmuyordur herhalde. Tabii. Yani onu çocuk da unutuyor. Tabii ki. Zihinde yok oluyor mu bunlar ama? Yok oluyor mu? Yok olmuyor. Neden yok olmuyor? Çünkü baba kaşlarını çatınca elindeki oyuncak düşüyor çocuğun. Anne oynama onunla deyince daha hızlı oynuyor. Evet. Çünkü neden? Annede o bölüm bitmiş. Annenin o ifade hakkı bitmiş. Baba daha bakir diyelim bu konuda. Hatta anne babaya diyor ki sen hiçbir şey söylemiyorsun bu çocuklara <gülüyor> diyor. Mecbur <gülüyor> anne ile baba tartışıyor. Evet. Müdahale etmiyorsun çocuklara diyor. Evet. Anne de haklı, e baba da işten gelip yarım saat yapma deyip geri mi gitmesi gerekiyor yani bulunmuyor. <gülüyor> e babaya göre henüz dosyalar dolmamış. Ya çocuk evet. ilk defa bu oyuncakla oynuyor. Halbuki akşama kadar ellinci oynayışı evet, belki. Evet. Buradan hocam bir şeyin dikkatini çekiyoruz biz. Yani bu konuşmamızda Hı -hı. neye dikkat çekmek istiyoruz? Yani aile duyma ve görme köreltisinin olduğu bir yer olabilir. Bu yüzden ailede kul hakkı e, dış alandan daha fazla dikkat çekmesi gerektiği halde maalesef çekmiyor. Buna evet. maalesef evet. diye bir yani, ön koymamız lazım. E, otobüste birinin ayağına bastınız mı? İlk bu, defa oluyor. İlk defa oluyor. Bu çok önemli. Özür dilemeniz Özür lazım. Özür diliyorsunuz. Ama evde elli kere ayaklara basılıyor. Ne ya kafasına basıyorsun uyurken. <gülüyor> Aynı yatakta yatıyordur kardeşler. Birbirinin üstünde uyudukları olabiliyor. Evet, evet. Yani kafasına basıyorsun, nefesini tıkatıyorsun. Bu sebeple üstadım birinci yapılması gereken iş. Dikkatlerimizi otobüste ayağa basmaktan alıp evdeki kul hakkı diye bir kavram oturtalım diyorum. Birinci evet. işimiz bu. Evdeki kul hakkı. Evdeki kul hakkı diye bir e, Açılım yapalım yani Önce buna biz bir inanalım bakalım evet. Evde kul hakkı diye bir şey var İşte onun için bu programı yani, yapıyoruz e, <gülüyor> iki Kul hakkı nelerden Oluşur Bu anlayışı düzeltelim Kul hakkı Yani ben e, Camide birisinin Abdest alırken e, Kullandığı ...suyu kısıp kendim abdest alsam... ...bu kul hakkı. Evet. Adamın abdestini engellemesi. Uçuk bir örnek veriyorum evet, şimdi. Evet. Komşunun bahçesindeki domatesleri toplayıp eve götürsem... ...bu bir kul hakkı. Fahiş bir kul hakkı. Bunu zaten bütün evet, dünya... Bilir. ...yani sosyalist blokta da bir kul hakkı olarak biliniyordur da... Evet. ...haksızlık diye başka kavramda kullanılır. Ama ben kardeşimle yemek yerken... Zeytinleri çift çift alsam bu kul hakkı mıdır? Bu toleransa tabi midir? Kul hakkı mıdır hocam? Hadi pratik bir... Ha, kul hakkı mıdır? <gülüyor> Eğer bu kul ise Ben kaç yaşından itibaren bu kul hakkına muhatabım? Evet. Yani çocukken... Ben 15 gülüydüm... Kardeşim 13 gülüydü... Çift zeytin benim gözümü ancak doyuruyordu... Aldım diyelim... Bunlarla ilgili... Aile içi fıkıh dökümanımızın taharet gibi bize bildirilmiş olması lazımdı. Hmm, aile içi fıkıh dökümanı. Aile içi fıkıhımız. Yani biz hep barışçıl, aman üzmemek gibi ortalama cümlelerle ilmal yazılıyor. Evet. Psikologların da desteklediği, pedagogların yardım ettiği, e, sosyologların ele aldığı ve kaynak olarak kendilerini de ortaya koydukları fakihlerin yazdığı bir ilmuhale ihtiyacımız var artık. Aile içinde iletişim diye yazılmaya başlandı. Evet. Aile içi kul hakkı dosyaları diye bir ilmuhalde yazmamız lazım. Hep bu dövmekle sınırlandırılıyor. Evet. Yani döv dövmek kul hakkı olarak görülüyor. Ama mesela anne Sevgiyi paylaşırken, anne kahvaltıda zeytini çocuklarına paylaştırırken, <gülüyor> e, kul hakkı devreye giriyor mu girmiyor mu? Ulemamız bir de buna akıl yormalı. Psikologlarımız bunu incelemeli. Aile konusunda uzmanlarımız bunu yapmalı. Mesela dergimizin altın oluğumuzun böyle güzel bir sayısı, aile içi hukuk sayısı ortaya çıkarması gerekiyor. Evet. Burada muhakkak pedagoglar müdahale etmeli. Evet. Sosyologlar müdahale etmeli. Fukaha müdahale etmeli. Hani boynuzlu koyun, boynuzsuz koyun hikayemiz var evet. ya hikaye değil bu. Nas'la sabit. Şişman çocuk ve zayıf çocuk diye biz bunu ele almalıyız. Boynuzlu koyun, boynuzsuz koyun var ya Kurnaz kardeş, kurnaz olmayan kardeşten hak gasp ediyor mu? Evet. Mesela bu psikolog boyutuyla hep şurada gündeme gel. 3 yaşında yavrumuz var. Anne bir çocuk daha doğurdu. Hemen burada psikologlar müdahale ediyor. Aman bu çocuğu dikkat edin. Ee, sevgi paylaşımı olacak bu çocukta. İşte kardeşi olduğu için o kardeşi hep ezecek. Bu da ne yapıyoruz biz? Ne yapıyor anneler, babalar? İşte 3 yaşında, 5 yaşında abi. Aman bu çocuğu ezer. Çocuk, küçük yavruyu koruyorlar. Gece boğmasın onu. Emzini ağzına evet. attık diye korkuyorlar. Peki bu yavrunun sevgi paylaşımı eksikliği ne olacak? Evet. Yani öbürünü ezer diye hep küçüğü koruyoruz. Küçüğü koruyoruz. Mesela çok basit psikolojik bir hata. Evde yaramazlık olur. Ee, hep büyük çocuğa sen yapma. O, o küçük. Evet. Kardeşin yaramaz. <gülüyor> Neticede sanki o yaramazı müdafaa eden bir aile hukuku ortaya çıkıyor. Sonunda ne yapıyor? Bir tür yani intihara teşebbüs eder gibi aileden tecrid ediyor kendini. 10 yaşında bir çocuğun intiharı da böyle olur. Ee. Neden? Nasıl olsa ben suçlu çıkacağım. Yaramazlığı öbürü başlatıyor. Nasıl olsa o korunacak. E sen akıllısın sen, sen, sen yapma. Sen akıllısın. <gülüyor> Akıllılık suç haline geliyor bu sefer. İşte kul ee. hakkı. Evet. Akıllılık suç oluyor. E sen ustusun. E ben ustuyum diye dayak mı yiyeceğim? <gülüyor> Diyemiyor da çocuk. Evet. Ağlamaya başlıyor. Bu ağlamalar. İçine atıyor. İçine atıyor. Bu içine gömülmeler, akan göz yaşları kul hakkı. Kul hakkı. Ama evet. şimdi ben burada e, yani nihayetinde bu konunun uzmanı değilim. Evet. Bana anlatılan dertlerden belki de ben kendim çocukluğumdan kalmış hatıralarımdan yola çıkarak bunları konuşuyorum. Ama ee, şunu işte şu şu şu yapılmalı diyoruz ya şimdi mesela ben oturup tefekkür ediyorum ben hoca olarak bu konularda yazan çizen bir olarak siz bir derginin yönetmeni olarak Müslümanların aile sorunlarıyla ilgilenen psikolog kardeşlerimiz onlar psikolog olarak bir komisyon kurup bu konuda dertli on tane anneyi dertli on tane çocuğu dertli on tane kardeşi dinleyip psikologlarımız, sosyologlarımız bir sonuca ulaşacağımız iki ay sürecek, üç ay sürecek bir çalışma yapmıyorsak, kul hakkı dosyası üzerimize kalacak kıyamet günü. Evet. Sadece aman çocuklarınızı ezmeyin, adil davranın diye orta cümleler söyleyerek bu sorun çözülmüyor. Doğru. Annelerimiz evet. şimdi hep bana soruyorlar. Hangi kitabı tavsiye edersin? Ben de yetmiş kuralda şu şeklinde herkes için söylenmiş orta cümlelerin çözüm olmadığını düşünüyorum. Aynen doğru hocam. Yani bunu nas'a dayandırmalı. Mesela niye yevme yefirül meru diye başlıyor kıyamet hesaplaşması? Yani kıyamet tammetül kübra büyük bir kıyamet diyor. O gün aile hesaplaşması başlıyor. Buradan müfessirler bir gündem çıkarmalı. Dergimiz üç tane müfessire bunu yazdırtmalı. Bu ayet niye böyle başlıyor? ...büyük kıyamet diye ...büyük firavundan başlamıyor hesaplaşma... Evet. ...aileden başlatıyor... ...buradan bir gündem açmalıyız... ...fukaha aile içi hesaplaşmayı... ...alıp... Koy, ...boynuzlu koyundan... ...boynuzsuz koyunu... ...şişman kardeşten zayıf kardeşe... ...çok konuşup... ...hakkını önceden alan... ...ama az konuşup hakkı yenen... ...erkek kardeşe, kız kardeşe... ...diye... Bir aile içi hukuku Bu hukukta Ahirete hangi haklar taşınır Bunlardan uzun Yıllardan sonra hissedilenle Nasıl helalleşme sağlanacak Şeklinde bir ilmal Ortaya çıkmalı bu da üçüncü noktamız hocam evet. Dördüncü noktamız Muhakkak Aile fertleri olarak Aleni helalleşmemiz lazım Hacca giderken ya biz Yedik içtik aynı evde büyüdük Hakkın helalet bu helalleşme değildir ne demek aleni halelleşme? Hocam. Aleni yani mesela benim e, benim dört tane kız kardeşim var. Bizim yani araya... içini doldurmak lazım. Ha, bu aleniyle bunu gizli evet. halelleşme oluyor bu. Şimdi biz bir aradayız yani bayramlarda evet. bana geliyorlar abi nasılsın iyi mi bir emrin var mı abi yok hadi selamünaleyküm aleyküm selam ben el öptürmüyorum ama onlar el öpmeye çalışıyorlar el öp kucaklaşıyoruz hadi güle güle ama bu kardeşimi ben jurnallayıp anneme dövdürmüşüm. <gülüyor> üzerinden 20 sene geçmiş. Bu 2000 senede geçince üzerinde kıyamete intikal edecek. Ne diyeceğiz yani ya İki türlü olacak ya bunu bizzat diyeceğiz. <gülüyor> ...hatırlıyor musun sen bir gün... ...saçından asılmış, ...onu ben yapmıştım <gülüyor> diyeceğiz... ...ya o da şaşıracak üzerinden 60 sene geçmiş... ...ne yapıyorsun sen bunu B buna diyecek... ...buna kaç kişi cesaret eder hocam... <gülüyor> ...kıyametten korkan herkes cesaret evet, eder... ...bu evet. bir imam meselesi... ...ya yani orada birbirinden kaçmamak için... Aa, ...burada... ...o da toplayıp çocuklarını... ...damatlarını toplayıp gelsin... ...alın intikamımı desin... ...hak sahibi ben olayım bu sefer... Evet. Ya da desin ki gönder beni bir umre helal edeyim hakkımı desin. <gülüyor> ya hocam kıyamete iman ne demek, demek ya? Değer, kıyamete... Değer, tabii. Tabii, doğru. Değer tabii. tabii. Yok kıyamet günü buluruz bir çaresini diyorsak o zaman amen tübillah'e yeniden dönmemiz lazım. Hangi ya. kıyamete iman Ahilete, Ne çaresi buluyoruz orada biz ya? Evet. Ne çaresi buluyoruz? Evet. Yok şu olur ikimiz de çocuktuk. İkimiz de anlamadık bu işi. Sen de bana geçen ee, ...çocukluk dönemimizde... ...şöyle yapmıştın... ...o dosyaları bu şekilde açmak... ...kimsenin yararına değil... değil. ...ama bir bayramda... Böyle ...hadi ne o, geçtiyse... ...hani bir bayram evet. günü oturup... ...üstün gür helalleşme yerine... ...en büyüğü ailenin... ...bacılar... ...açmayalım bu işi... ...abiler kapatalım bu günleri... ...topluca bir helalleşelim... ...özel bir kasıt varsa... ...özel bir cinayet varsa ki... Onlara örnek açmak istemiyorum çok kötü şeyler bunlar mesela çok yakın bir zamanda e, bir kızcağız nişanı bozuluyor 3 üç defa. Üçünde de 2 sene sonra anlıyor ki abi yapmış bu işi. Nişanı bozdurmuş. Nişanı işi. bozmuş. Bozüşteki şey e, nişan boğçası diye bir şey geliyor ya. Evet. Abiye gelen hiçbirinde beğenmemiş. Evet. ...bunu da bozma nedeni haline getirdim... ...çünkü abisin sen öbür tarafa bir telefon ediyorsun... ...sizi şöyle derim böyle derim... ...onlar da getirip yüzüğü bırakıyorlar... Evet. ...e bir kızın üç defa nişanı bozulması... ...ne kadar onur kırıcı onun için... ...hele bu... ...herkesin birbirinin ne diyeceğine put gibi baktığı bir zamanda... E ...şimdi bu kız... E, ...abisinin hayatıyla oynadığını düşünüyor... ...içine kapanıyor... ...kendine göre hayatının bittiğini düşünüyor... ...öyle umreye giderken, hacca giderken... ...helalleşelim deyip sarılmak bu acıyı kapatmıyor... Evet. ...bu artık... ...nasıl helalleşecekse helalleşecek... ...yani helalleşmeleri... ...tiyatro görüntüsünden kurtarmak hocam, gerekiyor... Bu ...yani helalleşme... ...hani sahici helalleşme... ...noktasına geleceğini bilirse insan... ...yani kabahatlerden... İşte iman bundan, ...kabahatlerden de ona göre kaçar... Tabii. Yani, önce mi? yapmamak lazım yani, zaten. Yani, evet. Çocukluk yaramazdık, delik anlaydık, anlamadık, yaptık diye. Evet. Hani hep bunları cahillik ve çocukluk dönemimizin acı hatıraları diye hatırlayalım diyorum. Yoksa Allah'a gerçekten iman eden böyle bir çılgınlık yapabilir mi ya? Senin kardeşinin kaderine yani huzuruna etki edecek, hayatına etki edecek bir cahillik. Niye yapasın sen? Ama yaptık, cahildik. Din bilmiyorduk, şeriat bilmiyorduk. Ahiret imanımız zayıftı. Müslümanız zannediyorduk meğer eksiklerimiz var eksiklerimiz varmış. Sonra anladık diyelim. Bir toparlama kültürü yapmamız lazım. Toparlama. Ben bir cenazeye e, katıldım mecburen. Baktım orada helallikler vesaireler e, beni eve götürdüler. Evde Herkes iyi adamdı, iyi adamdı vesaire filan dedi. Ee, söz bana da geldi. Yani orada o adamın cennete gitmemesi için bir neden yok. Yani herkes bin kere helal etti diye görülüyor sahne. Ben dedim ki kardeşlerim dedim, e, müsaadenizle ben bir şey konuşmak istiyorum. Biz gömeli bu kardeşimizi beş altı saat oldu. Ya ne kadar güzel helal ediyorsunuz aklınızı, hakkında ne güzel konuşuyorsunuz. Ben yalnız sizi bir acı hakikatle yüzleştirmek istiyorum dedim. Benim daha önceki katıldığım cenazelerde de hep böyleydi. Vefatından altı sene sonra on sene sonra hatta iki ay sonra hiç böyle konuşmuyor insanlar ama. Ölüm soğuyunca herkes şöyle etmişti bana böyle Allah rahmet etsin ama diye başlıyor insanlar evet, dedim. Evet evet. Lütfen bana söyler misiniz hepiniz altı ay sonra da böyle söyleyecek misiniz? Hocam kimse ağzını açmadı biliyor musun? Allah Allah. Bir tanesi dedi ki hocam dedi, öyle bir şey istiyorsun ki dedi. Bunun garantisi olmaz ki ya. Ne bileyim o zaman nasıl konuşacağım? ha O zaman nasıl konuşacaksak şimdi öyle konuşalım. Ölüm acı. Evet. Bu acıda kimse acıya tuz biber ekmek istemiyor. Ama içimizde bakın sonra konuşacağımız şeyler var. Asıl da ahirette sonra konuşacağımız şeyler yani gündeme günde gelecek, gelecek zaten. Evet. Bugün orada kalabalıkta yok ben helal etmiyorum kim diyebilir ki zaten 3000 kişi 5000 kişi o cenazede matem tutuyor sen linç olursun kimse orada konuşmaz ki evet yani gerçekçi bir helalleşmeye kaymamız lazım burada sağlığında yapmalı insanlar evet, evet eğer sağlıkta nasip olmadıysa aile büyüğü çocuklar bunu daha sonra yapmayı becermeliler üstadım. Hocam bir iki dakikamız kaldı. Şöyle bir toparlama kültürü dediniz ya. <gülüyor> <gülüyor> toparlayalım. Herhalde siz de beni <gülüyor> helalleşeceksiniz hocam. Hep sözümü kesiyorsunuz. Evet. evet. Hakkınızı helal edin hocam. <gülüyor> helal olsun. <gülüyor> bu hakikaten <gülüyor> sorular e, hakikaten insan böyle şeyde de acaba bir gönül <gülüyor> şeyi oluyor mu diye. İyi akşamı hocam. <gülüyor> 60 dakikayı koyan düşünsün. Evet, 60 dakika evet. diye bir şey. Hocam biz bu programımızda Aile içi helalleşmenin, yani dolayısıyla aile içindeki kul hakkı konusunun, Kur'an-ı Kerim'in o kıyamet sahnesi koptuğunda, ''Fizaca et, o kıyamet geldiği zaman.'' diye başlayan ayette, o gün Hitler gelecek, Firavun gelecek, Ebu Cehil gelecek demiyor. Onun başka ayetlerde söylüyor belki ama o gün aile içi hesaplaşmadan söz ediyor. Evet. Çünkü aile içindeki kul hakları herkesin kıyamet günü cennete girmesi için işine yarayacak avantajlara dönüşecek. Bu sebeple anne babalar yetiştirdik vesaire ettik derken acaba çocuğumuz bizden bir şey ister mi kıyamet günü? Bunu da ben ona daire bıraktım diye geçiştirmeye yeltenmemeli. Evet. Dairelerin mairelerin yetmeyeceği bir hak çıkabilir ortaya evet. Buna ayrıntılarıyla örnekler vermeye çalıştık Evlatlar dönüp muhakkak bunu incelemeli Anne babamıza karşı ne yapacağız kıyamet günü kardeşler. Bir de unutulmuş kardeşler hakkı vardır evet. Kardeşler hakkı deyince hep baba ölünce mirasta bir hak çıktığı zannediliyor Bunu zaten kör de görüyor evet. Yani kardeşler arasında bir miras konusu haktır. Bunu anlamayacak insan yok ki dünyada. Tabii. Kardeşler arasında bir odada oynarkenki haklar, yemek yerkenki haklar, anne babanın sevgiyi paylaştırırkenki hakları, anne ablanın yaptığı dedikodu daha sonra abinin kötü çocuk olmasına neden olmuş mu gibi örnekler düşünülmeli. A'be'ye ayırdık aileyi, bir bir odada yatıp kalkanlar dedik, a dedik, Bir de dış ...dünyada kalan aile parçaları var... ...onu da belki başka programda konuşuruz... ...bunu konuşmazsak dünyada... <gülüyor> ...ahirette konuşulacak bu... Ahiret zor... zor. Hocam teşekkür ederiz... Ee, ...değerli dinleyiciler... Hocam. ...aile içinde kul hakkı... ...konusunu konuştuk... ...daha da konuşulacak... ...çok mesele var bu çerçevede... ...başka kul hakkı alanları var... ...hocam inşallah... ...böyle... Devlet toplum arasındaki kul hakkı, işçi işveren arasındaki kul hakkı e, vesaire çalıştıran çalışan arasındaki kul hakkı onları da diğer e, sohbetlerimizde değerlendiririz. İnşallah. İnşallah. Efendim hayırlı günler diliyoruz bir İslam'dan Hayata Ölçüler